Ankebut suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lâm, Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılı vereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler. Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik.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 o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.